Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum.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 Efendim bugün iki konuğumuz olacak programımızda. Her ikisine de telefon bağlantılarıyla ulaşacağız. Önce Selçuk Özdil arkadaşımızla konuşacağız. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Şu anda sanıyorum telefon hattımızda. Selçuk Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Nasılsınız? Sağ olunuz, çok teşekkürler. Ee, esas sizi sormalı. Yarın ve <gülüyor> e, Cuma evet. günü oldukça yoğun bir programınız var. Ee, evet, bir kongre evet. düzenliyorsunuz ve uluslararası bir kongre. Ee, bu e, derneğinizin ilk kongresi midir? Hayır, dördüncü kongresi olacak. Ee, 8. yılımız bu sene işte ortalama 2 yılda bir Gerçekleştiriyorsunuz. gerçekleştiriyoruz gibi. Evet biraz dernek hakkında bilgi almak isteriz dinleyicilerimizin de derneği tanıması için belki tabii ki dinleyicilerimiz arasında derneği bilen hatta ilişkide olanlar da vardır ama hangi amaçla kuruldu ve neler yapar ben çok kısaca özetlemeye çalışayım Çedik Çiftli Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak 2007 yılında kuruldu amacı bina konusunda Yeşil binaların yani sürdürülebilir çevre dostu binaların yaygınlaşması ve bundan sonra yapılacak yeni binaların hepsinin bu şartlarda bu koşullarda yapılmasını sağlamak gibi. Bunu da sağlayabilmek için tüzüğümüzde de yazan yeşil bina veya sürdürülebilir bina için sürdürülebilir. Sertifika programları e, hazırlanması e, tüzüğümüzün içinde var ve biz bu yönde çalışmalarımız var. E, bu kongrede de bunları e, binayı 360 derece e, kapsayacak şekilde e, bir e, program e, oturumlar zinciri hazırladık. E, burada e, binalar konusundaki her yani sürdürülebilirlik açısından binaları her yönüyle inceleyeceğiz. Evet hemen kongre programında bu 360 derece programı diyelim ona neler olacak ve dayanıklı şehir derken neyi kastediyoruz ve bu anlamda iki gün boyunca oldukça yoğun bir program var ama bu programın önemli noktaları nelerdir bunlar hakkında da bilgi rica edelim. Tabii. Dayanıklı şehirler biliyorsunuz başımızdaki insanlığın başındaki en büyük sorun iklim değişikliği. Bu iklim değişikliğinin getireceği tek çok etki var. Bu etkilere ve bir de nüfus artışı var, şehirleşme var. Daha çok nüfusun şehirlerde yaşaması söz konusu önümüzdeki işte on yıllarda bunun artarak ciddi boyutlara ulaşacağı da bilgi biliyoruz. Bunun için bu şehirlerin bunlara dayanabilmesi lazım. Yani hem nüfus baskısına hem de iklim değişikliklerinin getireceği aşırı iklim olaylarına diyelim. Bunun için de şehirlerin dayanıklı olması gerekiyor. İngilizcede Resilient oradan dayanıklı olarak biz kullanıyoruz. Bu ama bütün bunları yapabilmek için önce bizim hani kentsel dönüşüm diye bir furya başlattık. Ancak bunu doğru gittiğini düşünmüyoruz. Zaten düşünen kimse yok Türkiye'de. Bunun için önce paradigmaları değiştirmek lazım. Yani düşünsel bir dönüşüm sağlamak lazım dedik. Onun için bütün oturumlarımızı bu konuyu... Ortala, daha güçlendirecek Daha açıklayacak Ve bizim e, düşünce yapımızı Daha netleştirecek e, Yönde oluşturmaya çalıştık Her kongrede olduğu gibi bir Açılış oturumumuz var e, Hem e, Ankara'dan e, katılımcılarımız var e, Hem de e, Bizler konuşacağız 5 e, tane e, Açılış oturumunda Konuşmacımız var Sonraki konumuz e, işin temeli olan Entegre tasarım yani bütünsel tasarım çünkü çözüm bütünsel bakışla gelebilecek ee, burada e, bir konuşmacımız e, ve e, moderatörümüz ondan sonra da panelistlerimiz var e, onda birinci gün ikinci oturum e, sürdürülebilir bilir bina belgelemesi e, bu konuda da e, derneğimizin şey konut 2016 belgeleme sistemini çok yeni duyurduk. Pilot çalışmaları bitti. İlk belgemizi de vereceğiz. Bu konuda bir şey ve de toplan, oturum Ve bunların tabii Türkiye'de kullanılan yurt dışın kaynaklı lead program vesaire gibi de programlar var. Bütün bunların da durum nedir? Karşılaşması nedir? İşte Türkiye'deki programın Başarılı olabilmesi için neler yapılması gerekir bunları konuşacağız Birinci günün son oturumu sürdürülebilir finans Bütün bunları yapmamızın nedeni aslında yeni finansal araçlar elde edebilmek Böylelikle bu dönüşümü doğru dönüşümü iyi dönüşümü ve Çevreye duyarlı sürdürülebilir bina dönüşümünü daha kolay halledebilmek İkinci güne geldiğimde, durumda... güne geçmeden ben birinci güne ilişkin bir sorusu sormak istiyorum. Şimdi Tabii. gördüğüm kadarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konuşmacılar var. Çevre evet, ve Şehircilik evet. Bakanlığından müsteşar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da yenilenebilir enerji genel müdür yardımcısı konuşacak Doğru. şimdi ikiımız maalesef son anda bir ataklık çıktı programında onun yerine bir Çevreşehircilik Bakanlığı'ndan başka bir arkadaşımız katılıyor olacak. Evet, ben e, özellikle şunu sormak istiyorum. E, bu iki e, bakanlık da tabii e, ülke açısından son derece önemli. Ama e, 2007'de kurulmuş olan e, derneğinizin e, bugüne kadar bu bakanlıklarla da e, ilişkileri olduğunu biliyorum. Ve o anlamda sizin sertifika programlarınıza... Bu bakanlıkların ilgisi ne ölçüdedir? Nasıl bir yaklaşım var? Bilgisi var. Zaten programı oluşturduğumuzun bilgisi de vardı. Programı oluşturduktan sonra kendilerine de yazılı olarak yani kitap olarak teslim ettik. Bakanlığın biliyorsunuz bundan üç sene önce çıkarttığı bir yönetmelik var. O yönetmeliğe uygun olarak bir programları denetleyecek veyahut da programları oluşturulmasına kılavuzluk yapacak bir program oluşturmaları lazım. O henüz oluşmadı. Ancak biz o oluştuğu zaman bizim programımızın da ona uygun olacağından eminiz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir yandan da kaybedecek zamanı yok bakanlığın çalışmaları da umuyorum bu sene içinde Bizim hızımıza yetişebilecektir diye Evet ikinci gün İkinci gün sürdürülebilir yerleşkelerle başlıyoruz şeyimize program programı Pardon bir dakika bu şey oldu e, finansla başlıyoruz Ben e, yerleşkeler birinci güne alınmıştı Ben yerleşkeler diye devam edeyim e, Yerleşimden anladığımız e, Tek tek binaları yeşil yapmak Veya çevre dostu yapmak Bütün mahallenin veya kentin Çevre dostu olması anlamına gelmiyor Şu anda yaşadığımız kentsel dönüşüm e, Adı altında e, Binaların tek tek yıkılıp yapılması da Aslında bu çarpık e, Gidişin e, sonucu Halbuki bizim işte demin söylediğim gibi entegre tasarımla başlayıp bütünsel bir bakışla sadece binaları değil bütün bir mahalleyi, bütün bir şehri, kenti planlayabilmemiz lazım. Bu konuda uzman arkadaşlarımız bir buçuk saat kadar bir toplantıda bu konuyu tartışacaklar neler yapılması gerektiği. Ve buradan ne öneriler çıkabileceği Bizim kongre sonunda da bir kongre bildirimiz olacak Zaten bütün panellerde çıkan sonuçları Bu şeyde bulabileceğiz ile Çözüm önerileri şekline çevirmek istiyoruz Diğer oturumumuz sürdürülebilir Verimlilik <gülüyor> Verimlilik konusu çok önemli Elektrik, su, enerjinin her çeşidi vesaire aydınlatma, bütün bunlar e, yine uzmanları tarafından konuşuluyor olacak. E, sürdürülebilir yapılar için sürdürülebilir yapı malzemeleri de gerekli. Yani yapı malzemesinin de sürdürülebilir e, anlamda üretilip, e, uygulandığı yerde de yine sürdürülebilirliğe katkı sağlaması gerekir. Bu konuda da malzemecilerimiz e, dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri, ve ne, yana, ne yöne doğru daha e, gelişeceğimizi bu, bu konuda Çitbin ne gibi programları olduğunu tartışacaklar e, Son oturumumuz ise sürdürülebilir bina yönetimi e, Yeşil bina yapmak çevre dostu bina yapmak ancak içindeki insanlar çevre dostu olursa işe yarıyor Çünkü karbon salonlarının %40'ından binalar sorumlu çok büyük bir sorumluluk bu Herhangi bir şekilde karbon azaltımı söz konusuysa %40'ını binalardan sağlamamız gerekecek. Ama bunun %25'i sadece inşaat sırasında, %75'i kullanım sırasında. Kullanım demek, içindeki insanların davranışı da demek ve binanın yönetimi demek. Yani kurulmuş olan sistemlerin... E, layıkıyla çalışması gerekir Bakımın e, ona göre olması gerekir Bu da çok önemli ve 360 dereceyi tamamlayacak Asıl e, konulardan birisi Bu konuların hiçbiri zaten birbirinden Az değerde veya önemli de değil e, Sadece e, Kronolojik olarak e, Gün içine yaydığımız için Program bu şekilde e, Gerçekleşti e, Küçük düzeltme Birinci günün e, konusu Sürdürülebilir yerleşkeler ikinci günün birinci konusu sürdürülebilir finans olacak ben e, bir değişiklik yapmıştık onu atladım evet e, sertifikalardan bahsettin e, ne tür sertifikalar veriyorsunuz Den, dennek e, olarak mı bunu gerçekleştiriyorsunuz yoksa uluslararası bir sertifikanın aracılığını mı yapıyorsunuz e, şu anda biz dennek olarak gerçekleştirdiğimiz e, konut 2016 e, bu e, Dört boyutta konut için yani e, mixed use e, büyük yapılara kadar giden ama konut e, türü binalar için geçerli olan ama yeni binalar için geçerli olan bir e, program bu. E, buna uyduğunuz zaman işte bu programı uyguladığınızda e, bir sertifika veriyoruz. İyi, çok iyi, e, onaylı vesaire gibi de e, klasmanları var. E, yaptığınız bir e, e, İyileştirme e, sürdürülebilirlik yönünde yaptığınız aldığınız bütün önlemler için puan alıyorsunuz. Bu puanların toplamına göre de e, şey e, derecelendirme oluyor. Bunu da bir sertifika olarak veriyoruz. Bunu dernek olarak veriyoruz. Ancak e, ileride e, bu işi daha da yaygınlaştırmak için herhalde ayrı bir e, şirket e, olarak bunu yapmak gerekir. Çünkü amacımız bunların Sigortalanıp ondan sonra da finansal e, enstrümanlara dönüştürülebilmesini sağlamak. Çünkü Türkiye'de şu anda o konuda açık var. E, yeşil kredilerin e, kullanım e, etkinliği çok yaygın değil. Evet. E, onun dışında yurt dışından e, olan e, programlar var. Biz aracılığını yapmıyoruz. Yatırımcılar zaten... Programları bilip alıyorlar biz de bu programlar için eğitim veriyoruz yani onları da kullanacak insanların öğrenmesi ve daha daha doğrusu profesyonellerin öğrenmesi ama biz eğitimlerimizi profesyonel deyince sadece çalışan profesyonellere değil öğrencilere ve gençlere de vermeye çalışıyoruz onun için eğitimlerimizin hemen hemen hepsi ücretsiz. Evet, gençler derken herhalde mimarlık öğrencileri mühendislik, mühendislik mimarlık, öğrencileri herkese e açık yapıyoruz önümüzdeki aylarda bu yılın programı başlayacak web sitemizden chidbig.org sitesimizin adresi takip edebilirler keza bu sertifika sistemimizin sertifika programı da sitede yüklü şu anda oradan alınıp incelenebilir. Evet. Gerek derneğinizin gerekse yurt dışından alınacak sertifikaların e, finansman yaratmak açısından bir yararı e, oluyor herhalde. Bunun dışındaki yararları nelerdir? Bu sertifika sahibi olan e, firmalar veyahutta da e, binalar e, ne tür olanaklara kavuşuyor? E, bu, böyle bir ee, olanaklar e, paketi var mı? İmkanı var mı dünyada? Dünyada var. Ee, daha doğrusu yaptığınız zaman zaten birinci kazandığınız olanak e, ön şart olan e, bütünsel tasarım, entegre tasarım yapılması. Bunu yaptığınız zaman zaten e, çok daha e, baştan e, verimli e, çevre dostu bir yapı ee, önünüze gelmeye başlıyor En büyük kazanımınız bu Ondan sonraki e, Ön şartlarımız var işte Verimli olması lazım e, Arazinin verimli kullanılması lazım gibi Bütün bunları e, bir araya getirdiğinizde e, En azından e, Yatırımcı olarak e, iyi bir ürün elde ediyorsunuz Bu ürünü e, e, Portföy değeri e, Binanın ömrü boyunca da e, yüksek oluyor Bütün bunlar e, dünyada Finansal e, araçlara dönebiliyor e, işte, Veya e, getirileri daha yüksek oluyor e, Kirası daha yüksek oluyor gibi e, Böyle avantajları var Ama en büyük avantajı tabii Daha az karbon salması e, Enerji kullanımında %50'ye e, Su kullanımında %30'a varan e, Kazançlar e, azalt, Azaltımlar sağlamak mümkün Yani ...bizim bildiğimiz ortalama binaya göre yaptı referans binalara göre. Evet, başlangıçtaki açıklamalarında kentsel dönüşüme de atıf yaptın. Bizim programımızı da en çok ilgilendiren bölümü, altın saatler programına en çok ilgilendiren bölümü de bu tabii ki. Kentsel dönüşüm örnekleri içinde derneğinizle temas kurup... E, projesini e, bu anlamda e, bütünsel projelendirmeye e, döndürmüş örnekler var mı Türkiye'de? E, hemen iyi örnekler olarak sıralayabileceğimiz. Yani hepimizin işte duyduğu bildiği bir takım belediyelerin ufak çalışmaları var. Onun dışında böyle bu boyutta büyük kent boyutunda veya yerleşim boyutunda bir proje ben bilmiyorum. Biz dernek olarak bunun neresindeyiz diye sorarsanız şu anda binadayız biz. Ancak 2020'ye kadar yaptığımız programda ki bunu bu COP21'de bina günü vardı UNEP'le Dünya Yeşil Bina Konseyi'nin birlikte düzenlediği. Evet. Oraya da bir takım sözler verdik biz chatbik olarak Türkiye adına. Bunların arasında 15 milyon metrekare daha sertikalı bina olacak önümüzdeki beş yılda dedik. Bir takım şeyler daha söyledik. İşte şu kadar daha profesyonel edeceğiz vesaire. Ama bir yandan da dedik ki eğer yönetmelikler ve hani imar planları vesaire eğer uygun hale gelirse biz de bir yandan yerleşim bazında yerleşke bazında yeşil e, ve çevre dostu ve sürdürülebilir yerleşimler için e, program geliştireceğiz dedik. Yani daha biz o programı geliştirme aşamasındayız. Yurt dışında bu tür programlar var. E, onları uygulayan Türkiye'de bir veya iki proje var şu anda ama biz dernek olarak doğrudan ilişkili değiliz. Bizim üyelerimizin yürüttüğü, danışmanlığını yürüttüğü projeler var. Evet, üyeler derken e, hem e, kuruluşlar üye olabiliyor herhalde. E, aynı zamanda kuruluşlar, da... Kuruluşlar, kuruluşlar. E, yani akademisyen ve kurucu e, bireysel üyelerimiz var ama e, artık bireysel üye akademisyenler dışında kabul etmiyoruz. E, kuruluşlar var. E, 140 kadar üyemiz var. E, bunların e, büyük bir kısmı kuruluş. E, işte yapı sektörünün ve binaya ilişkin yapı sektörünün diyeyim. bütün oyuncuları belli başlı oyuncuları üyeyim. özet olarak. Evet Selçuk Bey en son olarak da bu kongreden beklentinizin ne olduğunu yani sonuçta nasıl bir beklentiniz var? Ne umut ediyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Diyalog. Zaten alt başlığımız binadan yerleşkiye bütünsel tasarım için diyalog. Yani karşılıklı konuşacağız. Birlikte sorunlar ve olanaklar nedir bunları ortaya çıkaracağız. Bunlar için de öneriler yapacağız ve kongre bildirisinde bütün bunları özetlemeye çalışacağız. Herkes de birbiriyle bilgi alışverişi ve görüş alışverişi yapabilecek yine diyalog diye bitireyim evet 4-5 Şubat tarihinde e, ve Intercontinental Oteli'nde İstanbul, evet. İstanbul'da e, buna e, katılım e, için yapılması gereken nedir Sitenize yani tekrar. Kayıt olunabilir. Artı yani yarın gelirlerse kapıdan da kayıt olup girebilirler. Evet. Cepdik.org sitesinden evet, çevre dostu yeşil binalar derneğine ulaşmak mümkün. Evet. Evet. Çok çok teşekkürler Serçü Özdil teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için sağ olun. İyi Size günler. kolay gelsin, iyi günler, hoşça kalın. Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet efendim Çeptik Uluslararası Kongresi ile ilgili e, olarak Selçuk Özdil ile konuştuk. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden Murat Çakır arkadaşımıza bağlanacağız. Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Selçuk Özdil ile görüştük. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi telefon hattımızda Murat Çakır arkadaşımız var. Murat merhabalar. Merhaba Gürhan abi nasılsın misin? Çok teşekkür ederim iyiyim. Ee, sizler nasılsınız? İş sağlığı İyiyiz. ve iş Gürhan güvenliği Gürhan abi ee, kusura meyrize. bakma ben... Biraz da bekletmiş oldum. Yok yok hiç önemli e, değil. Ya biliyorsun şimdi hani ülkede e, her gün bir hani iş ölümü olduğu Maalesef. için e, birden fazla sürekli olarak bir hani sıkıntı geliyor sorular soruluyor. O yüzden acil bir görüşme yapıyordum. Evet. E, evet buyurun. Şimdi e, ben e, 2015 e, yılı iş cinayetleri raporuna geçmeden önce... Eski tarihli raporlarda zaman zaman güncelleme yapıyorsunuz ve o anlamda da sayıların arttığını görüyoruz. Bu 2012'de de böyle oldu, 2013'te de böyle oldu, 2014'te de bu şekilde gerçekleşti. Bunun nedenini dinleyicilerimize aktarabilir miyiz? Yeni bilgiler mi geliyor, nasıl ortaya çıkıyor? Ee, evet. Yani örneğin e, şimdi biz Ocak ayında 110 işçinin e, ölümünü tespit ettik ama e, Aralık ve Kasım ayından 12 kişi ölümü bilgisi var. E, şimdi e, biz bunu hani geçmişe dönük güncelleyeceğiz ama e, mecburen hani ilk öğrendiğimiz ay olan e, Ocak ayında mesela aktarıyoruz. Evet. Şimdi daha sonra zaman geçtikten sonra belli bir süre e, onu e, ölüm hangi ay gerçekleştiyse o aya e, ekliyoruz. E, şimdi yıl içinde e, geçmişe dönük ya da bir yıl, iki yıl evveline dönük e, ölümlere dair bilgiler yeni gelebiliyor. Yeni ulaşabiliyoruz. Yakınları daha yeni söyleyebiliyor. E, bu ve buna benzer e, şeylerden dolayı e, bilgilerden dolayı yani Ocak ayındaki 110 ölüm 3 ay sonra 112, 115, 117 gibi farklı Sayıları ulaşabiliyor. Evet. Onu belirteyim. Evet. Şimdi e, öncelikle gene 2015'e geçmeden önce Ocak ayı raporunu e, özetlemeni rica edeceğim. Ocak 2016 raporunu. Ne oldu evet. Ocak ayında? Şimdi e, Ocak ayında 110 işçi yaşamını yitirmiş evet. e, tespit ettiğimiz dört e, tane kadın e, işçi. Çünkü e, Çocuk beş e, işçi göçmen. Şimdi geçen gün e, tekstil e, markalarıyla ile ilgili Suriyeli çocuk işçi çalıştırma e, konusu gündeme geldi medyada. Doğru. E, şimdi Ocak ayında çalıştırmıyoruz işe, dediler değil çocuğu, mi? Evet, yani şimdi Ocak ayında 15 yaşında bir çocuk işçi e, fırında çalışırken kolunu kaptırdı. kolu koptu ve öldü. Yani bu Türkiye'de yeni bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, yalnız özellikle göçmen işçilerde benim görebildiğim kadarıyla e, ölümler daha genç e, çocuk, kadın ya da 20 ila 25 yaşı arasındaki ölümlerin çok daha yoğun olduğunu e, Türk e, işçilere göre görüyoruz. Yani bizim görebildiğimiz, en tespit edebildiğimiz husus bu. E, şimdi ikinci husus şu biz e, raporu hazırlanarken e, 1 Şubat'ta Esenyurt'ta biliyorsunuz. Üç tane işçi yaşamını getirdi. Evet. Ee, esasında bu durum bütün yaşananların özetini oluşturuyor. Şöyle ki, şimdi üç işçi sigortasız. Sadece biri değil, üçü de sigortasız. İşçiler hayatını kaybettikten sonra sigortaları yapılıyor. Şimdi i̇ki, çocuklardan biri 17 yaşında çalışması normalde o inşaatta yasak. Yani herhangi bir inşaatta çalışması yasak. O düzeyde bir iş yapması yasak. E, üç, e, iflas eden bir şirket var. Kayyuma devredilmiş. İnşaat e, kapatılmış. Ama kaçak çalışma var. E, şimdi bütün bunları topladığın zaman zaten çok büyük bir sorun. Şimdi yine bir şey daha. E, şimdi torunlar... ...da olan şeyden ders almadı Türkiye. Asansör kazasından bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi biz burada makine mühendisleri odasından... ...arkadaşlarımız gitti. Asansör birebir... ...Mecliye Köy'deki asansörün aynısı. Sadece yapan firma farklı. Asansör biçimi, kuruluş biçimi... ...ve kazanın oluş biçimi de aynı. Yani şimdi bu medyada çok fazla şey geçti işte ağır yük mü vardı vesaire falan böyle bir şey de yok 3 tane çocuk 5 tane 25'er kiloluk çimento torbası var ama burada tartışılması gereken hani ağır yük müdür vesaire falan değil asansör kabinin bağlantı yerlerinde çok büyük bir sorun var oradan kopuyor fren sistemi yapılmamış fren sistemi normalde e, düşer düşmez bir yerde tutması da asansörü. Bu da yapılmamış. Ve ortada böyle bir durum var. Böyle bir e, şeyle karşı karşıya kalıyoruz. E bunlar da e, bu üç arkadaşımız hesabında. Hiç göçmen diyeceğimiz. Hani ağırdan gelmişler. E, İstanbul'a çalışmaya gelmişler. Alo. Evet. Evet evet ha. dinliyoruz. E, evet. E, şey. Ben kesmemek ee, için hiç araya girmiyorum evet, Murat. Bunları zaten hani topladığınızda hani inşaat sektörü, e, denetimsizlik, önlemsizlik, daha evvel geçen sene olan bir olaydan ders alıp bunun sorumlularının yeterli bir biçimde cezalandırılmaması, iç göçmen işler, çocuk işçilik, sigortasızlık, taşeronluk yani bütün hepsi bir yumak haline gelmiş. Bizim mesela de raporlarımızın tam da şeyi bu hani e, özü bu olayda yaşanıyor. Yani eğer biz burada hani geçen sene iki tane genel seçim yapıldı. Bu genel seçimlerde hani birçok şey söylendi. Daha sonra taşeronluğun kaldırılacağı söylendi. Evet. Şimdi bu ülkede taşeronluğun kaldırılmadığı bu olayda çok net olarak açığa çıkıyor. ...bu olayda çocuk eşiliğin önlenmedi aşağı çıkıyor... ...yani e, nereden bakarsınız... ...yani yasal olan bir şey yok... ...ortada... Yani hepsi e, ...neresinden e, tutsan dışı. elinde kalıyor... E, ...ya hepsi yasa dışı şu an... ...hani çocuğun çalışması yasa dışı... ...zaten inşaatta çalışma izni olmaması lazım... ...asansörün kullanılmaması lazım denetim zaten yapılmamış Kaymakamlığın denetlemesi gerekiyordu. Yani şey de yok yani hani herkes işini yapsa e, esasında e, bu ölümler e, yaşanmayacak ama öyle bir düzeni oluşmuş ki artık yani herkes birbirine paslıyor. Hani bir nasıl diyeyim e, işin içinden çıkılmaz bir keşmekeş oluşmuş. En fazla bazen e, birkaç tane şirket çalışanı ya da birkaç tane ee, devlet içindeki hani, küçük bürokratların e, işte kısa vadeli cezalar aldığı bir e, sisteme dönüşmüş çalışma düzeni. Ama yani, genel olarak bir düzenleme gerekiyor. Yani ben çok açık söyleyeyim. Taşeron sisteminin kaldırılması gerekiyor. Bir kere. Yani, taşeron sistemi kaldırılsa ölümlerin yarıdan fazlası yani, otomatikman doğru. Evet. Açık Bu ıı, taşeron sistemi aynı zamanda ıı, hukuki Bakımdan da bir dağılmayı Getiriyor değil mi ee, Önemli sorunlardan birisi Bu çünkü e, Esas işverenin e, Altında görev alan Taşeronların e, Birbirine iş Devrederek e, sonuçta e, Ulaşılması da oldukça Zorlaşan bir e, Sürece dönüyor e, İlişkiler ağına dönüyor Ve e, hukuken de ee, maalesef ki sonuca ulaşmak ya çok uzun zaman alıyor veya e, problem e, çözümlenemeden ortalıkta kalıyor ki siz 2015 yılı raporunda da bu konuyu biraz irdelemişsiniz. Özellikle bu e, domino modelini de soracağım Bilhare. E, domino e, modeli de e, aslında... Ee, senelerden biri üzerinde konuşulan ve bir türlü e, kavranamayan, belki de kavranmak istenmeyen e, önemli noktalardan birisi. Şimdi 2016 Ocağı'nda 110 işçi e, e, kaybettik. E, Ocak 2015'e baktığımız zaman 128 işçi olduğunu görüyoruz. Yani e, yıllar içinde ve aylar içinde... Ee, maalesef ki e, azalma yerine e, Beş aşağı beş yukarı aynı rakamların geçerli olduğunu görüyoruz Bu anlamda 2015 yılındaki 1730 iş cinayetini çeşitli açılardan e, değerlendirirsek e, Siz sitenizde de raporda da oldukça detaylı e, incelemeler yapmışsınız Değerlendirmeler yapmışsınız e, Bir de oraya bakabilir miyiz? Ee, tabii ki. Şimdi e, birinci olarak 2015 yılında 1730 işi yaşamını yitirdi. Şimdi 2014'te 1886 işinin yaşamını yitirdiğini tespit etmiştik. Evet. Ama bir Soma katliamı yaşandı 2014 yılında. Evet. Ama 2015'te e, toplu katliam yaşanan e, iş ölümleri bir iki olay var. Daha küçük çaplı. E, bu anlamda e, bir e, azalıştan öte bir hani, artış e, olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani e, hani karşılıklı olarak kıyasladığımız zaman çünkü hani dünya tarihinde çok istisnai e, olabilecek bir olay. E, Soma katliamı. E, çok hani nadir rastlanan bu düzeyde e, bir işin e, öldü, e, iş katliamının yaşandığı e, durum çok az. Bu anlamda Hiç... ciddi bir artış var Murat. Hakikaten 2013'te çünkü 1235 e, işçi vatandaşımız e, iş evet. cinayetlerinde ee, öldüler. Ee, i̇şte 2014'te dediğin gibi e, Soma'nın etkisiyle 1886, 2015 ise 1730 ciddi 1730. bir tırmanma var yani. Evet. E, şimdi bu so böyle bir sorun var. E, birinci olarak e, şimdi bizim her ay e, aynı sorunu tespit ediyoruz. E, trafik kazası, servis kazası. Evet. Yani en e, öncelikten neden olarak nedenlerden birisi. Evet işçilerin işe gidip gelişinde yeterli önlem alınmıyor. Yani bir servisler denetlenmiyor. E, ya da uygun servisler olmuyor. Bunlar hani en çok yaz aylarında şeyde görüyoruz. Tarım işçilerinin e, mevsimlik taşınmasında. işçilerin taşınmasında. Evet. evet. Ama bunlar tekil tekil de çok fazla olduğu için en son biliyorsunuz hani İTÜ servisi Esenyurt'ta ee, şarampole devreleri Doğru. bir e, yemekhane çalışanı. Yani bu İslamuz olan e, hani bir olay. E, burada genel olarak ama e, demin dediğim mesela taşeron sisteminin bir e, yansıması var. Yani e, şimdi siz e, yaş olarak daha hani iyi bilirsiniz. E, bundan 20-30 sene evvel e, üniversite kurumlarında kendi servislerim vardı Kendi şoförlerim vardı Doğru. Onlar götürüp getiriyorlardı yani Nasıl bir çeşit aile gibiydiler Bu tip şeyler hiç olmazsa. Şimdi ihale sistemi var İhale sisteminde işte Ana işverene denetim şeyi var Şimdi Ana işverene mesela Burada mesela üniversite rektörlüğü Şey verilmiyor Şoför kadrosu verilmiyor e Sen diyor işte ama taşıyacaksın O gidiyor bir yerden ihale alıyor İhale alanımı zaten kaç tane hani üniversite çalışanı var. Yani bunun sorumluluklarını yok sayarak söylemiyorum. Yani yine sorumluluk var ama ortaya öyle bir düzenek oluşuyor ki en de sonunda bir şekilde bu servis kazalarının önüne geçme şansı, hani köklü halde önüne geçme şansı olmuyor. Evet güvenlik çok... yerine maliyetin Hı. ön planda olduğu bir e, düzen Değil ortaya mi? çıkıyor tabii. Yani... Şimdi e, ihale veriyorsunuz. Daha ucuz e, fiyata çalışan şoförü çalıştırıyor ihale verdiğiniz firmaya. Çok açık bir şey bu. Yani ve bunun sonu yok. Hani isimler değişebiliyor. Ahmet, Mehmet değişiyor ama e, düzenek aynı kalıyor. İkinci olarak yolda çalışan e, işler yani şoförler e, şoförler için şöyle bir e, şans yok. Özellikle uzun yol şoförleri günde 16 saat 18 saat çalışıyor. Şimdi bir de e, mesela çok ilginçtir. TRT Haber'de, televizyonda izledim mesela. Tır şoförleriyle bir röportaj yapılıyor. Bir çeşit belgesel. Onlar da mesela Soma'daki gibi bize hadi hadi sistemi olduğunu söylediler. Yani bizim bu işi yetiştirmemiz için şu kadar zamanda gitmemiz bu kadar zamanda hani bu işi yapmamız gerektiğini söyleyen bir sistem olduğunu hani kargo şirketlerinde tırlarda yolcu otobüslerinde yani aklınıza gelebilecek her yerde, her yerde evet evet bu düzenek böyle devam ettiği sürece o zaman bir şey diyoruz. İşte bireysel olarak uyuyordu, Efendim görmemişti. hatalı sollama yaptı vesaire falan. Bunlar işin ikincil yönleri artık olmaya başlıyor. Yani biliyorsunuz mesela pizza servislerinde 30 dakikadır, 30 dakikayı geçersek dakika bile servis elemanı kendi cebinden ödüyor. Evet. Şey, Birçok yiyecek firmasının, şirketinin yaptığı evet. uygulama bu. Pizza dışında da böyle. Şimdi doğal olarak hani hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Pizza servis eden motosikletli kuryeler çılgınlar gibi bir motosiklet sürüyor. Evet. Yani. Kendi hayatları, başka insanların hayatları ama böyle bir düzeni kurulduğu süreci, bunun çözümü kalmıyor. Yani buradaki şey baskısını hani bir iş yetiştirme baskısını bir şekilde hafifletmek gerekiyor ki daha hani insani çalışma koşulları için birinci olarak bu. Şimdi ikinci olarak düşme nedenli çok fazla ölüm var. Düşme nedenli ölümlerinde çok büyük bir çoğunluğu inşaatlarda biz şimdi bunu zaman zaman seninle e, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz Gürhan abi. Ya, çok basit iskeller var. Alman iskele denilen bütün şu an bizi dinleyen arkadaşlar Google'da girip bakabilirler. Bu düzeneyi koruyacaklar. Ya, bunu yaptıkları zaman emin olun çok büyük bir oranda zaten iskeleden düşme tarihe karışacak. Evet. Ama daha fazla maliyet unsuru olduğu için ve taşeron sisteminden dolayı küçük şirketlerin açıkçası derme çatma iskelleri olduğu için biliyorsunuz bizim işçiler cambazlık yapmak zorunda Doğru. şeyde iskellerde bunun bir sonucu olarak e, iş ölümleri yaşanıyor ha, bunu şöyle bir açıdan da bakılabilir mesela yaşlı işçiler var yaşlı işçiler belli bir yaştan sonra 50 yaşından itibaren ortalama bizim Türkiye'de e, sağlık sorunları baş gösteriyor yani tansiyon, şeker, ne prostat, hani kısa süreli tuvalete gitmesi gerekiyor, ama şimdi bu çalışma koşulunda böyle bir şey yok. Şimdi bunun bir sonucu olarak e, işçilerin hani işte dalgınlaştı, bir anlık hatası oldu oluyor. Mesela sağlık sorunları çeken birçok e, iş arkadaşımız da var. Yani anlatmak istedim bunların hani hepsinin. Önlenme olasılığı var. Bütün diğer konularla ilgili de konuşsak. Yani hepsi önlenebilir. Yani Mesela fabrikalarda bakıyorsunuz metal fabrikalarında, kimya fabrikalarında koruyucu sensörler yok makinelerde. Ya da bazen olduğu zaman diyor ki işte makine şu kadar devir çalışacak. İşte makine 70 devir çalışıyormuş. İşte makinenin devrini 80'e daha sonra 100'e çıkaracakmış. Sen bunu böyle yaptığın zaman yani iş kazası oluyor mu? ister istemez oluyor. Hani üretim hızlanıyor, üretim şey yapılıyor. Ama bu Türkiye'de artık e, böyle bir düzenek oluştu. Yani daha hızlı daha hızlı, daha hızlı. Yani vaktinden emel yetiştirelim. Vaktinden emel şey yapalım. Bizim altyapı yatırımlarında da böyle. Marmaraylara kadar böyle. Yani 5 senede bitecek. Tabii şey. Zaman pazarlıkları evet. yapılıyor. Evet. Maalesef evet. öyle. Hem 3. Köprü'de hem Marmaray'da bunu gördük. Şimdi sonucu olarak esasında hani çıkıyor bunun sonucu olarak hani sıkıntılar artıyor e insanlar daha düşük ücretler alıyorlar şimdi mesela hani asgari ücret hususu geliyor otuz zam yapıldı deniyor 1 Ocak'tan itibaren ben şimdi şeyi tutuyorum elektriğe zam, ekmeye zam, ona zam, buna zam bese falan insanların zaten kafası da meşgul. Yani bir yaşam gayesi içindeler. Hani nasıl hani hayatımızı sürdür şey istiyorlar. E bir yandan bugün Başbakan'ın bir açıklamasını gördüm. İşte çocuk doğurmak vatan iyi bir görevdir diye. E şimdi bir yandan da hani böyle daha çok hani çoğalalım, nüfusumuz çoğalsın. Kontrolsüz bir biçimde çoğalsın ki hani ucuz işçilik esasında için bir insan kaynağına da hani ihtiyaç var. Belki şu an Suriyeliler bunu kapatıyor. Örneğin 2-3 milyon Suriyeli geldi. Onlar mesela şimdi yeni yasal düzenleme olduğu 110 mesela iş çalışacaklar. Şimdi genel olarak sistemi böyle kurarsanız bunun sonucu olarak iş kazaları kaçınılmaz dersiniz. Evet, çocuk ölümlerinde de e, artış var. Yani 2013'te 59, 2014'te 54, e, 2015'te ise 63 e, çocuk işçi ölmüş. E, bu, bu da enteresan ve e, aynı zamanda e, mülteci durumunda e, olan e, işçilerden de e, her yıl e, bir artış söz konusu... E, cinsiyetlere göre dağılımı verebilir misin 2015'in? 120 kadın işçi. Yani evet. 730 ölümü, 120 kadın 1610'u erkek. Şimdi kadın işçilerde ama şöyle bir sıkıntımız var yani bilmiyoruz. Yani biz kayıt dışı çalışma var, iki evde çalışma var. Üç. Şimdi en son sonuçumuzu hatırlarsanız Benim de bir oğlum. Hani yüksek, olarak hani oğlum Murat sesim biraz e, derinden geliyor. Ah Ahizeye yaklaşabilir miyiz? Evet. Tabi tabi. Şu an geliyor mu? Ge çok iyi, çok iyi. Ee, biliyorsunuz hani oğlum oldu. Ee, şimdi evde. E, evet gözünün aydın oldu. olsun. Sağ olun. Ee, hani ev işlerini yapıyorsunuz, bir süre karşılık almıyorsunuz. Karşılığı ne manevi bir sevgi. Evet. Yani ev hanımları özellikle böyle çalışırken. E, şimdi korkunç bir şey. Ya açıkçası ben kişisel olarak söylüyorum. Yani çok korkunç bir şeydi. Yani peş peşe aynı <gülüyor> şeyleri yapıyorsunuz. Evet. Çocuğa bak altını temizle şey yap, işte bulaşık, çamaşır, ev temizliği, yemek vesaire falan. Şimdi e, bu anlamda zaten bütün kadınlar çalışıyor. Çok net. Tabii. Yani. Bütün kadınlar çalışıyor ama şeyleri bilmiyoruz. Evde çalışan kadınların her ne kadar sigortalı yapılsın dense de Bunlara dair çok büyük bir şeyim var. Hani belirsizlik var. Sigortalı değiller. Ne tip bir durumdalar, neler yaşıyorlar bilmiyoruz. Ya da eve iş almada yani özellikle bu küçük inç, boncuk, nakış vesaire yapımında e, olan hastalıkları bilmiyoruz. Ama daha çok tekstil gibi, gıda gibi, sağlık gibi, havacılık sektöründeki e, bir yoğunlaşan bir kadın profili ya tarımda tabii ki en başta tarımda. En başta tarımda, yani. tarımda tabii. Evet. Ee, böyle bir e, kadın işi profili var. E, ama işte bu en son yasaları görüyoruz. Gitgide şey olan hani daha güvencesiz olan yani şimdi mesela çocuk olduktan sonra işte yarım zamanlı vesaire falan hani bir sürü uygulama sayılıyor. Otomatikman bu kadının şey türü yükselmesini de engelliyor. Düşünün aynı zamanda öğretmenliğe başlayan bir kadın öğretmen ve erkek öğretmen olsa e, erkek öğretmenin müdür olma şansı kadından yani kat kat yüksek. Doğru. Çünkü kadın arada çocuk yapacak, arada Tam yarım zamanla çalışacak ve benzeri diyorsunuz bir süre sonra zaten çalışamaz hale geliyor. Yani birden fazla özellikle çocuk yapmaya başlayınca hani bakacak hani bunun çünkü mali bir şey de var hani ya da bakıcı tutması gerekiyor. Bizim ülkemiz sistemlerimizde böyle bir şeyin olma şansı daha zayıf yani ortada böyle bir e, tablodan bahsediyoruz Gülhan abi. Evet emekli ve, emekli ve yaşlı ölümlerinde de ciddi bir artış var. 2013'te evet. 189 işçi, 2014'te 331 işçi, 2015'te ise 444 e, evet. işçi vatandaşımız, e, emekli ve yaşlı olan işçi vatandaşımız. E, ...iş kazalarında, iş cinayetlerinde ölmüşler. E, bu, bu, ne oldu bu e, yani e, geçim zorluğu nedeniyle mi e, böyle bir artış var? Gülhan Nedir abi? oradaki tespitiniz? E, şimdi hatırlarsanız 1999'da ilk başta hani yasanın bir ayağı çıkmıştı. Evet. O zaman işte karşı çıkılmıştı 65 yaş emeklilik... Daha sonra 2008'de tamamen yasallaştı. Şimdi birçok insanımız belli bir yaşta şu an emeklilik hakkını kazanmasına rağmen gün beklemek zorunda. Örneğin 45 yaşında emekli olmuş ama emekli maaşını almak için 54 yaşını beklemek zorunda. Beklemek zorunda. zorunda. Şimdi, evet. Bu 9 yılda ne yapacak? Soru bu. Geçinmek için çalışmak zorunda. Hani birincisi. İki... E, bu zaten kademe, kademe 65 yaşa yükseltilecek. E, Türkiye'deki, e, şimdi mesela hep Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyor. E, bizim e, insanımızın e, yapısı, sağlık özellikleri, beslenmesi, barınması, hani bütün bunları bir Norveç ile kıyasladığınız zaman o olmuyor. Evet. Hani kıyaslanıyor onların yaşam koşulları çok daha farklı daha iyi oluyor. E bizim insanlarımız daha erken çöküyor biliyorsunuz özellikle kent yaşantısında ve bu insanlarımız e, 65 yaşını görme şansları belli bir noktadan sonra olma şansı yok. Yani dinlenme şansı olmayacak gibi. İki, şimdi emekli olan e, işçiler içinse şöyle bir şey var. Ortalama işte bir sürü iyileştirme yaptılar. Bu sene 100 lira, daha evvel 200 lira gibi iyileştirmeler yaptılar. Ancak 1400-1500 lira civarında alan birçok e, iş arkadaşımız var. Biliyorsunuz bu yani neye yeter? Asgari ücret 300 liraya çıkartılmış. İstanbul'da ortalama kiraları bütün dinleyicilerimiz düşünsün. Hani semt olarak oturdukları semtlere göre nasıl geçinecekler? Bu, bütün bunların esasında e, cevabı neden iş yürümlerinin olduğu e, sorusuna denk düşüyor. Evet. Ee, ve e, hakikaten e, emekli ve yaşlıların e, bu e, iş zaman baskısına e, dayanmaları herhalde zor olduğu için bu tür ölümler e, ve dikkatin e, azalmasının da getirdiği bir takım nedenler olduğunu e, belirtiyorsunuz. E, tamamen iş güvenliğiyle ilgili ve e, ...işçi sağlığıyla ilgili e, bir e, durumla karşı karşıyayız herhalde. Evet. E, evet. Verdiğiniz e, geçmişe ilişkin bilgiler de enteresan. Programımız bunların hepsini konuşmamıza... Yetecek e, sürede değil maalesef. Evet, Ama evet, evet, evet. E, bir özet yapmak gerekirse 1610 erkek, 120 kadın, 63 evet. çocuk ve 67 göçmen işçinin evet. e, iş e, cinayetlerinde öldüğünü tespit ediyorsunuz. 426 işçi inşaat, 405'i evet. katarım, belediyelerde 93 işçi, taşımacılık evet. alanında da 236 İşçinin e, iş cinayetlerinde öldüğünü belirliyorsunuz. Ticarette de e, 101 işçinin e, öldüğünü tespit ediyorsunuz. Şimdi burada e, programın e, başında da belirtmiş olduğum bu domino modeli konusunda da kısa bir bilgi e, verebilir misin lütfen? E, çünkü e, her yerde karşılaştığımız bir şey, her işte risk vardır deniyor Ve e, her türlü ölüm, kaza e, ve e, cinayet e, bu e, fikrin altına yerleştirilmeye çalışılıyor. Hı hı. İşte e, bazen de fıtrat diyoruz falan. Evet domino evet. modeli nedir? Ya şimdi 1932 yılında bir e, sigortacı arkadaşımız işte iş kazalarının olduğu davaları derlemiş... Bu hukuki sonuçlara göre işte yüzde 88 işte güvensiz, güvensiz davranışlar, güvensiz durumlar ve benzer türü bir yüzde %98 98'e kadar sıralamış. Yüzde ikisinin de ölenebilen durum olduğunu ifade etmiş. Şimdi aslında köken olarak buraya hani iş kazalarının bireyselleştiren bir noktaya varıyor. Şimdi, olayın kökeni bu ama söyleyen hiç kimse şeyin farkında değil. Yüzde 98 ee, neden önlenir? %2 neden önlenemez diye soruyu sorduğunuz zaman bunu söyleyen arkadaşlara hiç kimse bunun cevabını veremiyor. Kökenin evet. nereden çıktığını bilemiyor. Ama kökenin çok basit. Hani bizde iş kazaları sonrası davalar açılır. Göre tazinatlar verilir vesaire falan. Bu tazinat davaların derlenmesinden çıktığını ki bundan neredeyse işte 80 küsörse evvel çıktığını. Bilmiyor insanlar. Bu böyle açıkçası şey gibi yayılıyor. Efsane gibi yayılıyor. Birçok açıklamada şimdi görüyorsunuz. İş kazalarının %98'i önlenebilir, %2'si önlenemez. Ben de çok açık olarak soruyorum. Neden önlenemez? Hani önlenemeyen olaylar neler? Gibi. Şimdi mesela hani belli örnekler vardı. Mesela uç örnekler vereyim. Bir örnek. Şimdi Elazığ'da hortum oldu. Altı tane işçi kaldıkları çadırı, işte havalandı hortum, altı işçi hayatını kaybetti. Kaybetti, evet. Daha, evvel, daha evvel bu bölgede hortum olmuş mu, olmamış mı? Artık meteoroloji çok gelişti biliyorsunuz. Bunlar çok kolay tespit edilebiliyor. Ya da geçen sene çığ faciası dendi. İşte Trabzon'da beş arkadaşımız hayatını kaybetti. Daha sonra çıktı ki meteoroloji bölgede çığ uyarısı yaptı. Aynı bölgede bu sene de yaptı meteoroloji çığ uyarısını yani gitmeyin diyor orada. arada, e, iş yerinin e, işleri zorla yolladı açığa çıkıyor. Yani anlatmak istedim, bu tip en uçtan, en zorladığınız örneklerden bile fetişinin hesabında çözüm var. Yani e, bireysel e, önlemlerden öte, birinci olarak çalışma koşulları iyileştirilmeli, Onları iyileştirdikten sonra uygun denetimler yapılmalı. Uygun denetimler yapıldıktan sonra uygun önlemler de alınmalı. Bütün bunları olursa iş kazalarının kesin önlenme şeyi var. E, durumu var. Evet. Ama siz ya şey derseniz ya işçi uymuyor, o yapmıyor, bu bunu bilmem ne yapmıyor. Yani herkes sorumlun yapsa bilimle teknolojiye uysak. Yani 2015, 2016 yılındayız artık. Hani. Deseniz ki bundan 100 sene evvel, ya şu nedenlerden işler ölüyor. Yani şimdi o kadar gelişkin teknoloji var ki, hani insanın e, yaşatmak için bunları kullanabilsek, İnsen 80 seneyimden şöyle demiş, 90 seneyimden böyle test edilmiş, bu şöyle olmuş. Bir de bu olaya hani tazminat olarak bakmamak gerekiyor sadece. Evet. Bizim hani, ülkemizde de. Güvenlik önlemlerinin alındığı e, birçok e, sanayi kuruluşu ve inşaat var ve buralarda da sıfır riskle e, faaliyetler rahatlıkla yürütülebiliyor ve Herhangi bir kazayla da karşılaşmak söz konusu olmuyor. Murat Çakır çok teşekkür ederiz. Tamam, Programımızın Gülhan süresini doldurduk. Daha geniş bir zamanda yine konuşma imkanımız olacak. Evet. Bir de 2015 yılı'nı kitap olarak da bastınız herhalde. Son bilgi evet. olarak da onu paylaşalım. Nasıl ulaşacağız? Çünkü bu aynı zamanda e, yani bir, bir destek anlamına bir da gelecek. Odası, İstanbul evet. Köyde. Buradan da ulaşılabilir ya da bütün sendikalar meslek odalarına ulaştırıyoruz. Pazartesiden itibaren hani dağıtım olacak. Yani oralardan da ulaşabilirler ya da en kötü ihtimal bizim güvenlik çalışma noktası diye internet sistemimiz var PDF formatı var. Evet önümüzdeki hafta bütün bağlantıları vereceğiz altı saatler programında. Çok çok teşekkürler evet. Murat Çakır. Ben çok teşekkür ederim. Evet Açık Radyo 94.9'da bugün Altın Saatler programında Selçuk Özdil'le ve Murat Çakır'la görüştük. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.